Sair risalelerde o muhaller kısmen izah edildiğinden, burada gayet muhtasar olmak haysiyetiyle bazı basamaklar edilmiştir. Onun için, birdenbire bu kadar zahir ve aşikâre bir hurafeyi nasıl bu meşhur akıl feylesoflar kabul etmişler, o yolda gidiyorlar, hatıra geliyor. Evet, onlar mesleklerinin iç yüzünü görememişler. Hem hakikat meslekleri,